Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz dört şeyden Allah-u Teala'ya sığınma. Hadis-i Şerifte Bülü Aleyhisselam Hazretleri Hadis-i Şerifte Müslüm'den okuyorum. İza teşehede ehadüküm sizden biriniz namazda teşehit ettiği zaman yani namazın sonunda Estehad okutan sonra Ferceyse biz billahi Allahu Teala'ya sığsın min erbeyin dört şeyden. Demek ki namazda son oturuştan sonra Tabi selamdan sonra her namazda mümkünse dört şeyden Allahu Teala'ya Mevla'mıza sığınmamız gerekiyor yekûlü Peygamber şöyle bir dört şey hakkında Allahümme yani insan bunu diyecek Allahümme enni enzübike min azabi cehennem bir ve min azab-ı kabri iki ve min fitnetil mahya vel memad. hayattaki ölüm fitnelerden, imtihanlardan üç, ve minşerri fitnetin vesiddecca. Dördüncüsü. Demek ki Peygamberimizin bize emirleri Aleyhisselam Hazretleri'nin dört şeyden, namazdan sonra Allah-u Teala'ya sürekli sığırmamız gerekiyor. Nedir bunlarda? Biri, cehennem azabından. İkincisi, kabir azabından, üçüncüsü, hayatta olduğumuz sürece ve ölüm anında olan fitnelerden, dörüncüsü de, declin şerinden Allah'a tısırmamız gerekiyor. Ve tefri okuyorum, dua inşallah. Dua, Allahümme diye başlıyor. İnşallah bunu ezberleyelim de, bunu ezber alalım inşallah. Her namazdan sonra dua ederken okumayı kendimize bir alışkanlık haline getirelim. Allahümme, <tuh> inni <tuh> a'muzu biki min azabı cehennem, ve min azabil kabri, ve min fitnetil maхиâ vel memat, ve min şerri. Fitnetin Mesih-i Decaa. Önce anlamını vereyim inşallah. Daha biraz genişçe. Allahümme <gülüyor> Ya Allah. Buradaki sonda Mim'de şedda vardır. Mim vardır burada. Bu yağdan ives yani ya yerine buraya gelmiştir. Allahümme <gülüyor> <gülüyor> Ya yani, Allah anlamıcılar inşallah. ey Allah'ım İnni muhakkak ki ben sana sığınıyorum. Mi azab-ı cehennem, cehennemin azabından sana sığınıyorum. Bir. İkincisi, ve min azabil kabri ve bir de kabir azabından sana sığınıyorum. İki. Üçüncüsü, ve min şidnetil mehya vel memat hayattaki yaşam sürece fitnelerden imtihanlardan ve ölüm anı imtihandan da sana sığınıyorum. Üç dönüsü de ve minşerri fitnetin Mesih-i da fitnesinden sana sığınıyorum. Demek ki dört kualı ta'laya her namazdan sonra ...sürekli sırmamız gerekiyor. Cehennemden... kabir azabından... ...hayattaki ölüm andaki fitrelerden... ...ve decalın da allah Teala sırmamız gerekiyor. Şimdi önce gelin inşallah bu dört bölümden... ...cehennem konusuna. Kuran-ı Kerim'de... ...çok ayet-i kerimelerde... ...bu tekrarlar bize bildiriliyor... Cehennem azabının dehşeti, korkunç hali. Şöyle ki, alemde, alemde, en korkunç yer, cehennemdir. En korkunç yer. Ateşi, suları, gaya deryaları, zebanileri, cehennem yılanları, cehennem köpekleri, yani, bir azap yeri çekilmez, yaşanmaz bir yer tabii ki cehennem Allah'a korusur hepimizde e bundan korkmamıza gerekiyor hiç kimse işte ben cehenneme gitmem ben iyiyim de kendine güvenmesin ancak peygamberler her biri masumdur yani günahtan korunmuştur onların tabi her biri cehennemden korunmuştur Yine sahabe da on tanesi ki cehennette mücellenenler onlar cehennem korunmuştur. Bunun dışında bir kimse bulunduğu anda evliya bile olsa e, imtihan dünyası kişi bilemez. Bunun için cehennem azabından korkmamız ve onda Allah'a taşırmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'den inşallah... ...bir ayet-i kerim okuyacağım... ...cehennemle ilgili olarak... ...taha... ...yetmiş dönemde ayet-i kerime... ...Bismar-ı ...o ki kesinlikle... ...men ye'ki rabbehü... ...mücrimen... ...bir kimse eğer Rabbine... mücim olarak gelirse... ...mücrüm... yürüm demiş... ...suçlu, kapatlı olarak gelirse günahkar olarak gelirse, yani bir insanın dünyada tövbe etme kendisine nasip olmadan, hak yolunda dönüş kendisine nasip olmadan, bir kimse günahkar olduğu halde ölür, kabre girer ve mahşerde Allah huzuruna bu şekilde dikilirse ne olacak? Feinillehü cehenneme o kimse şimdi makak ki cehennem kesinlikle vardır mevlam buyuruyor demek ki bir kimse bu dünyada Allah korusun boşa yaşamışsa aldanmışsa dünyaya tabi ölmemeye çare yok o karanlık mezara girmemeye çare yok kalbiden kalkıp maaşlara gitmemeye de çare yok Şey bir örnek verelim buna inşallah mesela bir askeri birlik diyelim ki bir hava komando birliği havadan bir arazi indirildi tabi amaç nedir düşmanla savaşması için indirildi şimdi havada indirilen bu komandolar tabi silahlı Tam delizatlığı. Bunların görevi nedir? Düşmanla savaşmak. Bulunduğu yeri korumak, kollamak. Eğer bu komandolar asli görevlerini ihmal eder de, terk eder de, indikleri arazinin durumu hoşuna giderse, mesela yazın indirmişler bir araziye, ağaçlıklı yer. ...meyve ağaçları var... ...akan suları var... ...bu komandolar... ...düşmanla savaşın yerine... ...onu ihmal ederek... ...ağaçlara çıksalar... ...meyve toplasalar... ...akan suları yüzseler yıkansalar... ...eğrense ne olur... ...tabii düşman bunları görür... ...hem kendi canları gider... yaralanırlar, ...ya düşmanı istir olurlar... ...hem de vatanlarına... Yarat etmiş olurlar. İşte bizi Rabbim alim i erbahtan bu dünyaya indiriyorlar. İndirirmeden bizlerim. Yani ruhlarımız alem-i erbahtan geliyor dünyaya. Bedenlerimiz ana karında inşa ediliyor. Her organ şekilleniyor. Hayat veriliyor. Dünyaya geliyoruz. Amacımız görevlisi ne? tabi önce nefis de cihad şeytanla cihat savaş yani şeytanla eğer bize bu savaşı terk eder de dini aldanırsak dünyanın yeşilliğine güzelliğine rengine aldanırsak yeme içmeye dalarsak nefsi uyarsak ne olur tabi ki şeytan da bizi avlar nefis de bizi avlar ve sonuçta ne olur Allah korusun mücrim olarak, günahkar olarak ölürüz. E tabi kabre gireceğiz. mahşer günü hesaba çekileceğiz. Demek ki kim ki bu dünya aldanır da eğer günahkar olduğu halde yani burasını altın çiçeğim aldı. Kim ki dünyaya aldanır ve o kişi ...günahkar... ...olduğu halde ölürse... ...Mevla kavuşursa... ...evet bir insan... ...günah işlemiş olabilir... ...aldanmış olabilir... ...aldatılmış... ...olabilir... ...ama bu kişi... ...aklını kullanır da... ...şerebi kendine... ...gelirse... ...gönlümden uyanma... ...birişleme gelir de... ...kişi tövbe eder... ...günahından kopar... Allah dönerse mevlamız edir, Gafur Rahimdir. Allah affeder bunları. Ama mevlah dönmedi, tevbe etmedi. Günahkar olarak mevlah kavuşursa öyle giderse Allah buyuruyor. Şeyinle lehü cehennem, işte onun için cehennem azabı vardı Allah buyuruyor. Peki ne var cehennemde? Bakın mevlam ayet devam ediyor. La fiha ve la Cennette ölmeyecek ölüm yok orada. Yani her yerden ölüm seferi geliyor. Ateş alevler yakıyor. Derilere dökülüyor. Yüzünde tek bir deri et kalmıyor. Çene kemikleri dişleri sırıtıyor. Gasa gışliğin suları var. İrinler. Onları içecek. Zevk kum ağacını yiyecek. O gaya deresinden bu kendisini yakacak. Zabaniler var ki dağ gibi korkun zabaniler. Onların tabi baskısı var. Cehennemdeki deve boyunlu yılanlar var. Köpekler bunlara saldıracaklar. Her an adam görecek. Ama orada ölemeyecek. Ölüm yok orada. Tek yaşıyor mu? Allah tarafı yürüyor. Ve ya Yaşamıyor da. Yani o hayata hayat denmeyeler yani böyle. Samut, sapık, çılgın gibi böyle. Çılgın gibi. Kimse kimse görmeye cehennemde. Anne kızını görmüyor. Baba oğlunu görmüyor. Karış karışı görmüyor. Dünyada bir aldatanlar, sapıtıranlar Birbirine saldırıyorlar. Sen beni yoldan çıkardın. Sen beni buraya teşvik ettin diye birbirine saldırıyorlar. Ama her bir ahmaklaşmış, çılgınlaşmış her bir. Kapkara kömür bir olmuşlar. Hayata değil, ölümde değil, öylece çılgınca bir yaşantıya benzer bir hayat. İşte bunun için... O cehennem azabından her zaman allah Teala'ya sığınmamız gerektir. Her zaman okuyoruz namazda yine biliyorsunuz. Rabbena atina fid dinya haseneh. Ey bizim Rabbimiz, dünyada bizim her şeyin en güzelini ver Ya Rabbi. Malın hayırlısını, helalını, ömrün hayırlısını, sağlığın hayırlısını... Ee, zevcenin hayırlısını, her şey hayırlısını ver bizlere Ya Rabbim. Vefil ahireti hasenetten aynı şekilde öbür alemin her şey ver. Vekina azaben nar. Bizleri o ateş azabında koru diyorum. Vekina azaben nar. Nar, ateş demek Arapça. Ateş azabında bizleri kolu metrede. az okuyoruz böyle işi. Yani gerçekten her zaman Allah'a sığınmamız gerekiyor. Mevzi Billahi Teala o cehennem bir cezaevi değil muhteremler. Evet bir insan dünyada bile e, cezaevine girmeyeyim diye kişi tabi direniyor, direnci oka tutuyor. Şunları yapıyor, bunları yapıyor, rapor alıyor şunlara. Bunlar kişiye her şaraya başvuruyor insan dünyada girmemek için. Ama cehennem Cezaevi değil muhteremler. Yatak yok orada ya Yastık yok orada muhteremler. Orası ozak yeri. Tabi Allah sığmamız gerekiyor. Ve bir de cehenneme götürecek olan fiilden de kaçımamız da gerekiyor. İkincisi kabir azabından Allah-u Teala'ya sığınmamız gerekir. Kabir azabı. Biliyorsunuz mevta ölen kişi yani ölen kişi yalnız beden ölüyor. İnsan ölmez. İnsan ruhtur. Bu beden küçükken büyür. Kiloluyken zayıflar. Yani hücrenin sayısı artar, eksilir. Kilo çıkar, iner. Ama insan yine insandır. Hücreler insan değil. Vardır. Organlarımız ve sistemlerimiz, yani doğus sistemi gibi sistemlerimizde bunlar da aslı insandır. Nedir bunlar? Bizim yaşamımız için gereken bazı özellikler bunlar. Demek ki hatta mesela bedensel noksanlıklarda ki Allah korusun eli kesilen, ayağı kesilen kişiye bir birbiri alınan kişiler nedir? Bedensel organ noksanlaşıyor ama insan yine aynı insandı. Ne hücreler sayısı, eksimi artması insanı değiştirmiyor ne o kadar şekilleri hadis okuyorum inşallah Ebu Davud'dan şöyle buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri İza min deftil meyyiti ve kafu aleyhi ve kale Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir eshab-ı birinin cenazesinde bulunduğu zaman o kişi de yani meyyit de defin işlemi tamamlanınca defin kabre göğünme işlemi tamamlanınca tabi biliyorsunuz mezarlar götürülür e, görende bunu bilirler e, iki üç mezara inerler bu ölen kişi alıyorlar kucaklarına mezara indirirler sayına yatırırlar e, bağlarını çözerek kefiren bağını çözerler üzerine tabi tahtaları dizilir Toprağa atılır. Bu nedir? Ölen kişinin definş artık tamamlanmış olur. Evet, gerçekten çok acayip bir mesele Muhteremler. Öyle. Belki başkasını gömmek biraz kişiye kolay gibi gelir ama bir de insan düştü böyle ki herkes öyle gömülecek Muhteremler. Yani o kişi de. Oraya gömülen kişi de o da dünyada bir zamanlar çocuktu, bebekti, gençti ya sağ sol koşarlardı işi gücü vardı. Zamanla belki makam mevki oldu, çevresi oldu, Sosyal fareti oldu belki de kişiler yeni şerifsi oldu belki de ama ne oldu onlar her biri birer hayal oldu hayal serap gibi hayal oldu onun. her birde böyle. Kişi ne yaptı? her şeyine bıraktı. Her şeyine bıraktı. Evini, barkını, eşini, çoluğunu, çoluğunu, dipimalarını, kişi her şeyine bıraktı. Böyle. Kişi büyüdü, soyutlandı, hepsini bıraktı. Mezara girdi. İşte bir kişi peygamber zamanında böyle mezara gömülünce ve aleyhi peygamberimiz kalkarmış aya başvurduğunda dikilirmiş. Fekale ve şöyle buyuruyor Peygamber hesabına Orada bulunanlara. li li'ehıyüküm. Hakkınız. Bu kardeşiniz için istiğfar ediniz. Kardeşiniz için, din kardeşin için istiğfar. Ne istiğfar? Onun af olması için dua edin onun adına. Ve selü lehut tesbite. Ve onun için birden tesbit içinde Allah'tan isteyin Tesbit. Yani kavli sabitte. bir kavli sabit? Değişmeyen söz. Yani kemi tevhid. Daha doğrusu nedir? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bu nedir? Kavli sahibi. Adem babamıza bunu söyledi. Havva bunu söyledi. Bütün peygambele bunu söyledi. Havdinlerin bütün mensupları da bunu söyledi. Neyi söylediler? La ilahe illallah dediler hepsi. Dediler buna böyle şey. Bu nedir? Kalp sahibi. Bir de bunun dışında farklı farklı her an değişen başka zıt kelimeler var. Havdin'in karşısında. Her çağda, her yörede, her ülkede farklı farklı kelimeler çıkar karşı. İnaç sistemleri çıkar böyle. Putra tapma, an tapma, bura tapma onlar farklı farklıdır. Ama kelime tevhid nedir? Kavli sabit. Kavli söz demektir. Sabit köklü değişmeyen söz. Nedir bu? La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Hepsi yalancıdır, sahtedir, uydurmadır, yapmacıktır. Hepsi yaradılmış varlıklardır her birleşiklik. İşte peygamberimizin bakın, e, o anda bulunan sahabelerine peygamberimizin böyle emri, tavsiyesi. Ne buyuruyor? Kardeşler için İstiğfar edin. Kardeşiniz için istiğfar edin. Onun için Allah'a af dileyeyim. Ya ne olur affetsen bu konuyu Ya Rabbi. Baş ya Rabbi Sonra kabile sabitle kalması için de yani suamalıklı cevap etmesi için de ona dua ediniz. Seyindevül Ağan Yüselü. Bakın. Seyindevül Ağan çünkü o muhakkak şu anda ne yapıyor? Yüselü ona şu anda kabrinde sorgu soruluyor, sual soruluyor. Yani kabir sokulun çekiliyor şu anda Demek ki bu hadis şerfte Ebu Dawud'tan okudum onda. Demek ki bir kişi kim olsa olsun, bimin olsun, kahbir olsun. Kim olsa olsun kabre girdi mi? Ne oluyor? İki melek geliyorlar. Adları Münker Nekir. Bir mi gözleri yanıyor. Sanki şimşek çakar gibi geliyor onlar. Ve bundan sesleri de gök gürlemesi andıran bir ses tonuyla öyle soruyorlar. Ölen kişiye. Men rabbi ve ma dinüke ve men yüke soruyorlar. Ölüm nedir? Der, Tabii ölümü ruh. Biliyor bunu. Bu ölüm olayı ruhta bir şok yapıyor ama. Dünyada bile bir insan aşırı korksa, hatta kişi şöyle bir olay olsa, mesela bir insanın gözü önünde bir trafik kazası olsa, bunu gören kişi kendi o kazalışta işte bulunmadığı halde, bunu gören kişi bile o anda bir şokak girebiliyor. E bir insanın gözü önünde bir adam öldürürse, silahlar patlatsa, bir mı olsa, bunu kişi şu anda kendi dışında olduğu halde bir şok geçiriyor muhtememde. Tabi ölüm olayında da insan bir şok geçiren ruh yani, şok geçiriyor. İşte peygamber verir emirleri bizlere demek ki bir mevta kabine konduğu zamanlar ona Allah'a yarama gelir onun için önce af alması için günahı başlaması için Ondan sonra da kabri sabite kalması işeğin. Peki bir insan kabrinde meleklerin sorusuna cevap veremezse ne oluyor? İşte o zaman kişinin kıyameti kopuyor Allahu Koptu kıyameti. Günümüzde bazı cenazeler sanki bir düğün havası estirilerek mezarına götürülüyor. Yani Hristiyan adetleri İslam'a yerleşmiştirler. Bir görevli imam efendi cenazede uyarı yapsa, buna İslam uygun değil derse, tabii medya kıyametle koparıyor. Ama Hristiyanların neyi varsa, onu uygulanıyorsa Hristal bunların, medya bunların destekliyor muhtemelenler? Yani nerede yaşıyoruz? Peki medya bu vatanın evladı değil mi? Ya. Onlar Müslümanlar değil mi peki onlar? İslam dışı mı onlar peki? Niye bunu böyle yapalım? Bazı cihazilerimiz göğüsler, rozette, resimleri. Resim gene muhtemelen. İslam diyor ki bu da. ki haçtır aslında. Etah daire çekilmişdir, çekti çevrilmiştir. Aslında haç buddur yani haçtır. Hristiyan tapını diyor haçtır böylece. Çenetle götürülür. Ondan sonra günümüzde alkışlı yakılıyor. Ah, bir görebilseler öğrenmiş on neler neler görüyor tende. Ne kadar zahmette, ne kadar sıkıntıda, ne kadar pişmanlıkta böyle. Nasıl şokta o kişi nasıl nasıl pişman oluyor. Ama orası alemin gayip gizlilik alemiye açıldı mı imanın kıymeti kalmaz. İman dedik imanı gaybidir. Görmeden inanmak ama tabi kaynakları delilleri vardır. Buna. Akıl mantı bir gündür bunlar. İşte Allah korusun o mezara gömülen kişi dünyadayken İslam dışı yaşantıya göndermişse hiç Allah hatırlamamış. Peygamber aklına getirmemiş. Kur'an-ı Kerim arkasını atmış. Kur'an böyle buyuruyor. Ona hiç gericilik olmuyor. Çağdaşık o da altında. Kendini aldatmışsa da o muhtemelen. aldatmışsa. Peki ne olacak? İşte o da öldü o Allah aşkına düşen muhtemelen buna Ey e, insanoğlu be. Ve insan oldu. Neyine güveniyorsun? Neyine güveniyorsun ki ya? Efendim akıllısın. Nedir akıl ya? Akıl. Beyne giden damalar var. Kılcaz, kıl gibi ince damalar var. İçinden olan bir kan giderse beyin çalışacak ya. O kanı kalpten pompa atan, kalbi şaştıran, kalbi yaratan, bu doğuşum sistemini kuran kim? Buna havada okşunu veren kim? Ya. Ki yerde bütün gazlar akciğere gidiyorlar. Akciğer sanki bir laboratuvar. Diğer gazları geri havaya iade ediyor. Okşunu alışsın efendim. Bunu yapan kim Allah aşkına? Efendim. Kimin buna gücü yeter ki efendim? efendim? Aklıma yönüyorsun. Akıl bunlarda muhtemelen. Kıcaz zaman beyinde patlar. Beyin kanaması olur ben şey. Benim beden felç oldu muhtemeler. Ölüm var, yaşlanmak var, hastalıklar var. İnsan neye güveniyor? Yaradan nasıl Mevla'ya isyanda bir kişi böyle şey Onun kanun kuralları var, şey karnını kapsayan muhtemelenler. Dergi onun emrinde Mülk Onun mülkü İşte, demek ki ölmemeye çare yok muhtemelenler. Yaşlanmamaya çare yok o kabre girmemeyle çare yok. Ya. Efendim işte benim adama sakmasın, evine durayım ben. Yok, korkarsın, işin korkar. Korkarlar senden mi? Korkarlar muhtemelen ya. İşin senden korkar. Çoğu senden korkarlar. Hele gece oldu mu? Hele gece oldu mu? Evde cenaze oldu mu? Evde kim abi girebilir muhtemelen. Ancak mezar kişi kabulleniyor, toprak kabulleniyor, insan kabulleniyor. İşte bir insan dünyada başı yaşanmışsa, çağdaşık masallar aldanmışsa, nedir çalılışık aslında? çağdaşık olabilir, bilimde olabilir, Teknoloji olabilir. Yani Müslümanlar çalışmalılar böyle. Fatih Sultan Hazretleri ne yaptı o dönemde? Orta Çağ'ın son döneminde ne yaptı? Böyle, top topları döktü şey. Topları böyle. O kocaman bir toplarla Bizans uçurularını vurdu onlara böyle şey. Yani teknoloji lazım mı İstanbul i̇şte İslam'ı alacağız. Çağdaşlık budur terenlerde. Budur böyle. Bilim alacağız. Alacağız. alacağız. Uzayda çıkalım diyorlar. Gezim çıkalım. Ama yoksa. Aşımaya, saşımaya içki içmeye, kumar oynamaya, e, fuhuşa e, çağdaşı deniyorsa bu tabi sapılık muhtemelen. Böyle. Bu sapılık böylece. Çünkü eski çağlar da vardı böyle. Eski çağlar da vardı böyle. Açık saçı gezen kadınlar, e, fuhuş yapan kadınlar vardı. O zaman da şarap içkiler vardı. O zaman da kumar vardı büyük çağdaşlık. İşte Allah korusun kabirde cevap ne olacak? Melek tabi soracaklar. Onların görevi sorguya çekmek. Bir de bir kabir nedir? O alemin dümrük kapısı. Cevap de mi? Ondan göre bitti gider galiba. Ondan sonra Allah korusun kabir azabı başlayacak. Yalnız bir insan dünyada Allah'a bağlanmışsa Allah'a yardım eder. İbrahim Suresi ayet 27'de Mevlam buyuruyor. Yüsebbitullah Yüsebbitullah Allah Teala sabit kılar. Şaşırtmaz. Kimleri ellenizin amını iman eder mümin kullarını nereden Allah sabit kılar bunları? Bil kavri sabiti işte o sabit olan köklü sözde. Tevhitte. Yani Rabbim Allah. La ilahe illallah. Fil hayatı dünya ve fil ahiret. Dünya hayatında da kabirde de Allah bunları ne yapar? O kavri sabiti de Allah bunları sabit kılar bunlar. Kimleri? Gerçek olanlar mühimi kullarlar. Öyle yardım eder böyle. Yani ölüm anında da bunlar şaşırmazlar. Kabir e girince de buna sorunca ben Rabbike eder Rabbim Allah derler. Ve bunlar kelimeşe de getirirler kabrine muhteremler. Kabir azabı dünya azabına benzemez huhterem. Benzemez böylece. Efendim işte beden şiriyor zamanla. Evet beden zamanla şirur muhterem Hatta mesela biliyorsunuz günümüzde bile bazı ülkelerde ölüleri yakıyorlar. Hindiler mesela, Budistler ölüleri yakıyorlar. Külünü de gaj saçıyorlar. Yani yanıyor bedeni de böyle. Bir insan yangında da ölüp ölebilir. Kişi hayvanlar parça yiyebilirler de ama kabir azabı devam eder. Neden? Kabir azabı ruhsal ruh. Ruhsal Ve ruhsal azab da bedensel azaba benzemez muhtemeler. Bir insanın bebrende rahatsızlığı vardır. Cihanin rahatsızlığı vardır. Kolunda molunda bir rahatsızlığı vardır. Kişi kolu sarılmıştır işte, iğne yapılır, serum takılır. Eğer kişinin aklı başında ise, ne kadar bedensel bir hastalığı olsa da, yine kişi hastanede rahatça yatar, evinde rahatça yatar, gelen dostlarla da görüşebilir. Ama dünyada bile bir insan ruhsal bunalıma girerse, ruhsal sıkıntıya kişi gördü miyiz? ne kadar bedeni zinde, salgı, genç de olsa, bu kişiye evi de dar gelir, hasan dar gelir, hatta dünya dar gelir. Dünya bunu sıkar, sıkar, sıkar bunu dünyada. Dünya dar gelir, ne yapar Allah korusun, dayanamaz, intihara kalkışı bile beden Demek ki ruhsa azap dünyadayken bile, yani beden salgı iken bile Rus azabı belli mi Allah korusun, kişi buna artık tamirci kalmıyor sanmıdır. Kalmıyor. Tabi ancak ki bu, dünyada imanla aşılır? Allah'ta tevekkül aşılır bunlar. kadere kişi inancıcıyla Bunlar aşılırır. Dünyada kişi bunlara görece. Ama artık kabre giriyor. Sandır. Artık amadeye dürüldü. Kişinin bir şey yaramıyor orada. Bir de Hadis okuyorum inşallah. Ahmet bin Hanbelin okuyor onu ı Şerif'i. Yusallatu aler kafiri fi kabrihi. Kafire kabrinde musaat olur. Yani azab eder kafir kabrinde. Tisatun ve tisune tinninen. 99 tane tinnin. Ve evet, tinnin büyük, iri, korkunç ve çok zehirli yılan. Allah korusun kafir kabine girince bakınız 99 tane. Bunların tabii nefsin sıfatları bunlar. Ancak bunları peygamberler bunları bilirler, tamamını bilirler. Kişinin her bir nefsinin sıfatı yani gazabı, şevti, kinü, onuru, inkarcılığı ne olur? Bütün bu yani her biri birer koni yılan yılan buna saldırırlar bunlar buna. hatta tekumesa <tellik> atı ta kem kopuncaya kadar onlar bunu sürekli ısırıyorlar sokalayalanlar. Azap ederlerce buna. E bedeni yok. Ruhsal olarak yapanlar. Peki nasıl oluyor ruhsal olarak yılanlar ruhuna yapıyor bunlar? E Dünyada her şeyin bir örneği var. Ama tabii ki gören gözlere düşen akıllara, gafil olmayanlara. Her insan rüyasında bazen korkunç şeyler görebilir. Kişi rüyasında yalınla saldırabilir, köpek saldırabilir. Başka şekillerde insana, Rüyasında korkunç şey gösterilir, saldırılır. O kişi o kadar korkar rüyasında, dehşete korkar kişi. O kadar korkar. Hatta bu korku kişinin bedene yansır. Ateş gibi bedenin yanar. Bütün yüzük kızarır. Ter döker icabında. Kişi baharat uyanır. Uyandığı zaman bile harrenin etkisinde kişi kalır. Acıyı duyar yamıt. Oluyor mu bu oluyor, oluyor bu oluyor bu şekiller var işte ve şu bir gerçek ki kimseye o kişi yanında yardım edememiştir bu var bu terimler yardım edemek kimseye var işte tam ancak ki eğer ölen kişi imanlı ise günahkiri almak imanlı ise da dünyanın kişi dua gider onun kişi faydalanabilir bu da biraz tabii doğru günümüzde. Bunun için demek ki her zaman Allah'a sığmamız gerekiyor. Kabir azabından da muhtemel. Kabir azabından Allah'a sığmamız gerekiyor. Üç gün, beş gün değil, kıyamete kadar devam eden bir azap. Kabir azabı. Üçüncüsü hayatta iken imtihanla fitnelerinde Allah'a sığmamız gerekiyor. Dünyaya yaşadığımız sürece de e, dünya tabii ki cennet değil muhtelemde. Nedir cennet? Cennet istikrar yeri. Kim öyle anlıyor ya? Vened Ahirete hia darul karar. Ahiret artık karargah yeri. istikrar yeri böyle. Yani cennete her şey, her an hiçbir değişimi oramadan. Aynı da kalıyor cennette böyle. Yani cennete girerken mesela diyelim ki bir kuşluk vakti böyle. Aynı vakit devam ediyor böyle. Aynı ışık devam ediyor. İnsan da, insan da aynı yaşta işte kalıyor. Kişinin aynı zindeliği, sağlığı, huzuru devam ediyor cennette. Ama dünya onun tam tam tam aksine tersine dünya Dünyaya bebek olarak gelen kişinin bebek olarak kalamıyor. Dünyaya günüz gelen kişi hep gününüzde burada karşılaşmıyor. Gece de oluyor. Dünyaya baharda gelen kişi sonbaharda da görüyor, kışları da görüyor. Sonra dünyada sürekli fıtına oluyor. Tipi oluyor, kar oluyor, yağmur oluyor, depremler olabiliyor, gökler gülü, şime çakıyor, yılına düşüyorlar. Yani dünya bu madde alemi daha doğrusu sürekli bir hareketlik halinde. Dünya da dönüyor. Güneş de dönüyor. Dünya ile birlikte uzayda dönüyorlar. Galaksiye dönüyorlar. Sular çalkalanıyor. Denizler çalkalanıyor. Hava hareket haline geliyor. E i̇nsan da bu alem partisi olduğu insan bedensi açıdan insan da bir halde kalamıyorlar. Dünya imtihan alanıdır, imtihan alanı böyle. Yani kim ki Allah tam inancı varsa, Allah tevekkülü varsa, Allah gönlü varsa, Allah her hatırlıyorsa, ancak buna imtihanda sarsılmazlar bunlar. Akselle imtihan kişiyi sarsar kaybeder. Şimdi dünyada imtihan ilgili inşallah bir ate okurken okuyalım. Alime Suresi ayet 186. İsmail Rahman Rahim Letüblevünne Allah buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'e de hatırla. Allah buyuruyor. Yaratan Mevla buyuruyor. Alim Yaratan Rabbim buyuruyor. Bakınız Letüblevünne Baştaki lahm tekit Güçlenmek için. elbet anlamak. Sondaki nunda şedde var. Letüblevün ne O da tekit güçlenme. İki tekit yani tekit güçlenme arasında berabir yürüyor. Elbette elbette imtihan olunursunuz olacaksınız ya yani, Bakınız. Yani kesinlikle berabir. İki kesinlik arasında berabir yürüyor. Elbette elbette. İmhtihan olacaksınız e İnsan bin normal bir yaşantısı var, bir düzeni frenk oluyor. O devam eder mi? Etme etmez mutlaka. Etmez. etmez. İmhtan imhtan var dünyada. Sarsıntı. İmhtan nasıl oluyor imhtan da? Bu atik ayameden bize üç şey bildiriyor. Bir fi envalüküm malınızda imtihan malda imtihan, malda kişi bazen mal kazanamaz, iş bulamaz işsiz kalır kişi malı olur fakat malda imtihanı olur mesela ekin eker bir afat gelir kurakta gelir o zaman kişi tarlasını sürer traktörle mazotta e, tohumlarla şunlara bunlara tohumunu eker tarlasını sürer fakat bir kurak bir kurak gelir, ektiği tohumu bile çürür gider, bir şey alamaz adam Kurak olmasa ne oldu? imtihan olarak imtihan olacaksa çok yağmur gelir, sel olur, yine tohumu tarada çürür mutlamlar. efendim kurak olmadığı güzel yağışlar yağdı, bereketli ekinli et, aldı. Ama imtihan varsa ne olur? Onları birine kaptırır, parası alamaz. Kandırılır, aldatılır, parası alamaz böyle bir Diye Peki parasını da aldı, cebine koydu. Ne haber, imtihan varsa ne olacak? Ona bir hastalık verir yakınlarına aşırı buna. Parayı oradan arzına Ya da çaldırır. Bir kapatçıyı yoldan aldırır. Cebinden çalar. Evinden çalar. Yani imtihan tam Tabi esnaf da böyle, işi de böyle, memur da böyle muhtemel. Kişi evine zarar gelir, eşyasına zarar gelir. İşte mal imtihanı bu şekilde böylece. Arabası çalınır, zavallı bir araba alır. İşte tahsitte, mahsitte, senette, sepete, çekle, şunla, bununla artık ödemek üzere, sona yaklaşıyorum derken Allah'a Allah, arabası çalınır, gider. İmtihan bu İmtihan da. Haciyeden para çalmak Arap çalınmış Yani Dünya imtihanı malda Muhakkak ki herkeste de Olur der Alışveriş yapar Aldatılır aldanır Aldatılır aldanır. Eyvah işte şöyle Mahvetim der Bir işte girecek olur Korkar giremez Eyvah keşke bu iş yapsaydım Bak filan yaptığına kadar kazandı ama sultan nasıl bilmiş diyor. Demek ki mal imtihan olur. İkincisi nefes nefiste. Yani canda, bedende imtihan. Canda bedende imtihan. Kişi işin yoluna koymuş, işte huzuru yerinde ederken bir hastalık gelir. Bir hastalık gelir kendisine, eşine, ebeveyn anne babasına Çocuklarına, akrabası yakınına... ...bir hastalıklar gelir işte. Aniden hiçbir hesap yok ki. Kulun aklında yok ki... ...hesabında yani kulun... ...aniden gecelerse kalkar... ...acile gitmeye mecbur kalır... ...acile gider. Acile gider muhtemelen. Bir sancı, bir ızdırak... ...bir beyin kanaması, bir kafa... ...tansiyon çıkması... yok ...kalp krizi geldi şu oldu, boğuldu, şekeri yükseldi bir sebep olur ama kendisinde ama işinde ama çoğuşlama yakınında Hadi hastaneye gider oraya gider olmadı, öbür hastaneye sevk edilir, tahliller şunlar bunlar, araştırmalar uzar muzar uzar gider böylece hayat sasıldı tabi bu arada Allah korusun kaza geçiriyor kişi kişi araba alır mesela o sevinir borcunu öder oh, bitti bittim elhamdülillah der sevinir araba alır çoluk alır bir kaza olur kişine kadar dikkati olsa ama karşı dikkatsiz olur karşı alkolik olur karşı gibi bir o anda bir çılgınca bir darınışta bulunur geri sana üzeri şartlar kişi ışıkta bir akadan geri kamyon kendisi yoran şartlar yani dünyada kimsenin bir garanti yok muhtemelindir. Yok bir şekilde evvelce. Uşağa biner, uçak ağır havada arızalandı muhtemelimiz. Uşağa bindi, uçak havada arızalandı. Tabi, anons yapıldı, bildirildi yolculara, Ama kemerin bağlayınız, dikkat ediniz, işte iniş yapacağız mecbur bir yere, zorunlu iniş yapacağız. Tabii korku oldu. Ya efendim işte Havayolları müdürü verilmiş diye yakınım şu bu. Yok. Kimi güc etmez bu herhalde. Şey. Nedir bunlar? İmtihan bunlar. Malda imtihan, nefisli imtihan. Bir imtihan daha var. Bu da gerçek müminlerde olur bu imtihanda. Bir insanın gerçek müminse Allah diye kalbi yanıyorsa, kişi dinine sahip çıkıyorsa bunların şimdi bir daha var bunlara nedir bunlarda şimdi Mevlam ayeti devam ediyor vele tesme'un ne elbette duyarsınız duyarsınız, istirsiniz kimden min utül kitabe min kablik <Sessizlik> min ellezine utül kitabe min kablik evrek taf verilenlerden Hristiyan'dan duyarsınız bir de müşriklerden. Nedir müşrik? Ne Hristiyan, ne Yahudi, ne Müslüman. Bir puta tapma gidiyor işte. Puta tapmıyor böyle. Taşlara tapınır, heykeller tapınır, şura buna tapınır, ideolojiye bağlanır, ateisttir, şudur budur. Bunlar da müşrikler bunlar da. Demek ki bir de İmanında güçlü olanlar, din benim dinim diyen dine sahip çıkanlar, Allah Teala'nın gerçek samim kulları, bunlar bin tane daha olur. Kimden? Ya Hristiyanlardan, Yahudilerden, ya böyle dinsizlerden, müşriklerden, ateistlerden din olur böyle şey. Ezen kefira, çoğuşak, eza, cefa, baskı, zulüm olur. Bu da her dönemde de bunlar da olabilir bunlar efendim. Bu İslam düşmanları e, İslam dışı yaşantıya alışanlar yaşantılara bir zarar gelmesin diye, çıkarlara bozulmasın diye. Ke, İslam dışı yaşantıda alışmışlar. Yani her gece barlarda, pavyyonda, gazinoda, evinde, arkadaş arasında içki alemleri, kadın alemleri, kumar alemleri, şunları bunlar yapmakta. Bunun için de bir gelir lazım bunlara. Tabi bu da nereden gelecek? Genelde gayrimeşri yoldan gelir bunlara. Gayrimeşri yoldan gelir bunlara da. Bir çıkar çevreleri vardır. Birine buna bağlantılıdır bunlar. Ne yaparlar? Bu çıkarlara bozulmasın dengelere bozulmasın yaşamtara da bir şey gelmesin diye ne yaparlar İslam'a karşı kallar kendilerine bunlar çağdaş der yani gerçekten Allah'ın uyanıma nasip etsin inşallahlar yani arka olmak çağdaşlık muhtemel yani kadın erke bir arada dans etmem ne yaptımış çağdaş bu mu çağdaşlık Uşak yapsanız bakayım. Uşak yapamam. Ya. İsrail'den eden teknoloji, teknolojiyi. Ya. Bu kadar profesyonel mi var üniversitelerde. Çalışsınlar bunları ya. Girişirsinler bunlar. Araştırmacı olsunlar bunlara böyle. Tıpta. Hep orkuna almayalım tıp bilgileri. Böyle. Kendimiz bu iş öndür olan onlara. Bizim de elhamdülü aklımız var. Her kişi kendi bilim dalında Uzmanın dalına kişiye ilerleyebilir. Ne zaman eğer aklını oraya verirse ama arşımı yaparsa Demek ki dünya imtahanından da Allah Teala sınamamız gerekiyor. Yani sabızlık etmeyelim, kaybetmeyelim ve dinden soğumayalım demeler. Demek ki kişi işsizde kalabilir, güçsüz kalabilir, tam işini kurumuşluğu dükkanından çıkarılabilir, mesleğinde yapamaz bir hastalığı gelir, eline, koluna, gözüne bir hastalığı gelir, insan başına bir şey gelebilir. Bu gibi hallerde de kişinin yapması gerekiyor? Haline razı olması gerekiyor haline. Ne yüzüsü Yunus Emre'nin benim aşık kime atlas libas giyer şükür bize aba düşürdü yani ise öme gerekiyor de. bir de ölüm andaki fitneden Allah sıyma ölüm andaki ölüm anındaki fitne o anda hayattakilerin göremediğini o kişi görüyor o yani kişinin gözün nuru alınır ölüm yaklaşınca. Gözdeki parlaklık gider göz matlaşır. O kişi çok dikkatli baktığı zamanlar bile yakınlarını kolay tanıyamaz. Artık dünyayı göremez, göremez seçemez dünyayı ama öbür alem artık görmeye başlar. Melekleri görmeye başlar. Ruhları da görür. ölen yakınlarını da görebilir. Orada şeytan da açığa artık göre bildim İşte Allah'u korusun. Şeytan onda ne yapar? Şeytan o anda son kozunu kullanan şeytan onda böyle. Bu kişiyi imansız gitmesi ardına mili. bunu uğraşıyor, buna fitneler verir. Tabi bu arada bir de ölüm arısı da kişiyi etkiler. Hararet özellikle ciğeri yanar, Ağzı kurur, dili kurur içinde muazzam bir ısısı ateşi yükselir kendisinin, ter dökme başlar. Ölüm acısı böyle. Sıkıntı hakikaten başlar. Muazzam sıkılır, buna olur. İşte o an ne yapma gerekiyor buna kurtulması için de tabi yaşantıya bu da bağlı. Kişi yaşantısı iyisi daha önceden Allah buna yardım eder bunu kimse kandıramaz. Bir de buna tabi dıştan da olma gerekiyor. Adı Şerif okuyor Müslim'den Buray Aleyhisselam Hazretleri Lekr-i La ilahe illallah Bir kişi artık ölüm halinde Ölüm artık Biliyoruz ölüm halinde geldi kişinin e, Alametleri belirdi Kişinin ne gerek yanında Bu kişiye Sevdiği biri Çünkü kişi o anda bile e, Sevmediği canı yanayım istemez kişi o anda Sevmediği kişiyi o andaki kişinin sevdiği bir kişi, kimi seviyorsa kişi, bunun yanı başına gelir, bunun duyacağı bir ses de buna, ne der? La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammeden Resulü derler. Bakar. Bu öyle olan kişi de, dinin ağzını depetip de, kımladık da, bunun söylediğine farkına varsa, Etem. çünkü hadisler yine buyuru aleyhisselam Hazretleri, Ebu Dava hadis şerif bir kimsenin son sözü dünyada la ilallah olursa dehale cenne o gün girecek muhteremler bir de dördüncü mesele vardı koruma deccal'ın şerinden Allah'a sığınmak hadis şöyle gelmişti ve şerri fitnetin... ...Mesih-i Deccal şerri... ...fitnetin... ...Mesih-i Deccal. Deccal, Decele. Filin kökeninden geliyor ki... ...yalancı... hilekar, ...komplocu... ...baskıcı... ...kezzap anlamına geliyor. Mesih de çok gezi anlamına gelebiliyor. me dokuma anlamda gelebiliyor... Buradaki nedir? Çok gezen, siyaseten geliyor. İşte ağır zamanda Deccal çıkacak. Bu da yani, kıyametin büyük alametlerinden biridir efendice. hadis okuyun erke-i hem Buharide hem Müslim'de adı şerif. Yani en adı şerif. Buyru alehisselam Hazretleri, Ma'min Nebiyin İlla vakat enzere ümmetehül el azere el kezabe. Maeminle bir peygamber yoktur ki illa ne kadar peygamber gelmişse bu yeryüzüne özdüne vakat en ümmeti ümmetlerine bunlara uyarmını korkutmuştur. Neyle el avere el kezzabe. Bir gözü kör, yalancı ile tecallı. Demek ki Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri de olmazsa gelen her peygamberdi ümmetini ümmetini bu Deccal'ın şerinden uyarmıştır. Bunlara bu bunu habermişlerdir Deccal. Yine hadis okur inşallah Müslüm'den bu Aleyhisselam Hazretleri Ma Halkı Adem'e Adem, e, Adem Aleyhisselam'ın yaşadığından ila kıyamet Saati, kıyamet anına kadar emrün egbere de decaldan daha bir bir fitne yok çıkmam olmamıştı. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar ne kadar işler olmuşsa fitneler belli olmuşsa bunların hepsinin fevkinde en büyük fitne en büyük korkuş olay nedir? Deccal'ın çıkışı dünyada yeryüzünde. Peki bu Deccal nasıl varlık olacak? Tabi insan olacak muhtemelenler. Yani hadışları çok. tür derecesinde hadis sahirler var. Deccal hakkında nereden çıkacak? Hepsi bunların, çok şey geliyor bunların. Tabi kısa bir görmek şöyle gerekiyorsa... Önce şunu bilelim ki bu Deccal konusu, Yecil konusu, Zülkü Aleyhisselam'ın o set konusu, hep bunlar gaybi ihbarlar bunlar. Yani olacak olan ihbarlar bunlar. Peygamber buna tabi söylerken Aleyhisselam Hazretleri o zaman insanların da anlayışını Peygamber'in düşündü. Ona göre bunlar haberdi bunları bizlere böyle. Deccal ne olacaktır? Tabi insan olacak muhtemelen de. Çünkü peygamber de insan oluyor. Mehdi de insan olacak tabi. Evliya da insandır efendim. Deccal insan olacak. Ne farkı var ki Deccal'ın bir gözü hafif kör olacak muhtemelen de. Deccal çok sefi hayat yaşayacak. Sefi. Yani arkeolik olacak ve cinsi açıdan da çok sapık olacağız. Açıdan da. Yani en cinsiyet olacak kendisinde de... ...sapık yaşayacak... ...buna e, sefih hayat... ...yaşam dönüyor. buna ki... ...tabii kim böyle yaşarsa... ...ömürleri elhamdülillah onların kısa olur onların... ...yani hangi insan... ...mesela bir İskender bile ki... Makedonya kralı İskender bile... ...çok genç oldu... Yani, ...dünyaya titri o anda... ...dünyaya hükmeden o İskender bile ne yaptı... ...tabii çok genç öldü... ...neden... E, sefahata daldı. Şaraba, içkiye, kadına fazla düşmanın ne oldu? Genç oldu böyle şey. de, da böyle bir sefiha yaşayacağı için yani alkolük olacak. alkol bağımızı olacak kendisi, alamayacak kendisini ve cinsellik yönünden de böyle sapık olacağı için genç ölecek. Onun nisli olmayacak. Yani çocuğu olmayacak kendisinin. Yalnız ne var ki en iyi bir fitne olacak Müslümanlara. Muhtemelen. Müslümanları hak denen döndürmesi için, dönmeleri iş Müslümanlara korkuncu baskı yapacak. Firavundan, Nemrut'tan daha çok ama çok daha beter olacak. Neden? Şimdi Firavun ne yaptı? Firavun kendi halkına bir şey yapmadı. Firavun halkı Kıptilerdi Mısır yerlisiyle böyle. Onlar bir şey yapmadı. Kimi yaptı? İsrail yaptı Firavun bale. Ne mutta Kenalkar yapmadı, İbrahim Alesrâma yaptı böyle. Bugün Dejan ne yapacak? Dejan ise kendi halkına, kendi halkına yapacak onlara, inananlara, Müslümanlara korkunu bası yapacak böyle. İdam tehditleri. sehpaları kuracak, her şehirde kurulacak bale. Aslanlar, kesilenler alıp önüne bütün kaybolanlar böylece. Şey. Muazzam baskı yapacak böyle. Namaza, niyaza, Kur'an'a her şeye baskı yapacak. Kur'an-ı Kerim yasaklayacak, okulmasını yasaklayacak bunları. Çok böyle baskı yapacak bunları. Bunun için şirahından da, nemurttan da onların çok ama çok daha betere, belak olacak diyeceğim. Allah korusun şirahinden. Bunun için buna tabi bir imtihan olacak. Son, son zamanlarda dünyada imtihan olacak. E, kim bunu aşabilirse. Bu iş de gerekiyor? Demek ki onun şerinden Allah Teala'mıza Mevlamıza da gerekiyor. E, Peygamber'in tavsiyeleri var mesela bu konuda. Keyf suresinin ya yani ilk başından ya sonundan 10 ayet okuyan kişi de Allah'ın izniyle decal şerinden inşallah korunmuş olacak muhteremler. Tabi bu decalı Ölüne beraber hüküm bitmeyecek. Çünkü her şeyin bir hakkında izi kalır. Böylece. Peki, peygamber ölünce onun sahabeleri kalır. Mesela havarileri kalır. Bir şey kalır böylece. Tabii onun da yandaşları kalacaklar. Onun biraz daha devam edecek. İnşallah İsa Resan tabi tabii inince yeryüzüne o bu tecalete son vermiş olacak. Bunun için bu dört konu inşallah her zaman namazdan sonra okuyalım Allah'a sığınalım tek okuyalım Allahümme inşallah Allah'ımme inni enzübike min azab-ı cehennem ve min azab kabri ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mes'i decav Allah duamızı kabul etsin. Mevlam bütün Müslümanlara yardım etsin sevgili din kardeşlerim. Rabbim hepimize inşallah Allah hepimize inşallah cehennem azabından azabından korusun Mevlam. E bu arada bir de dünya imtihanlarını aşmamızı nasip eylesin Mevlam Yani koşular ne olursa olsun ortam ne olursa olsun ehli iman sarsılmadan yardım atmadan de sabit kalması Allah Teala'ya yalvaralım mevlamıza. Tabi bir de ölüm halinin dede, artık dünyamız bittik üzere. Yani dünyamızın son ışıkları artık sönmek üzere, e, sayılı nefeslerimiz tükenmek üzere. Ama dünyadan o halim geçişte son bir imtihan, bir imtihan oluyor böylece. Tabi onlar mekteyiz artık beş yıl olur Şeytan saldırıyor anda saldırıyor. İmana saldırıyor. İşte Allah tabi bunun için sığınalım. Nefes ede. Bir de decalın da fitnesinden şerrinden Allah sığınalım muhteremler. Rabbim hepimizi korusun inşallah. İlla Teala Fatiha.